بالعلم أخي فهو درب به له به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سلئ ما من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سلئ ما من عاش في العلم دهورا ودهور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحاب أجمعين المبادر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 Ja, evet, başlıkta babul bab fil Hüccü'nün zahiratı, ilm ve belak ve vücudu dağvatın kaima, ve vücudu fi mekane, ilm ve temekkun. Tabi burada, ve vücudu fi mekane el ilm, yani ilm, ama ilm, yani burada mekanda ilmin olması nereli gerçekleşiyor? Ulema ile. Ulema ile. Ulema ile. Şimdi diğer sonu kibot babu farqi bayna bayna qiyam al hujjati wa fahmi al hujjah babu farqi bayna qiyam al hujjati wa fahmi al hujjah hujjat ikamasi la fahmi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 yani o tebliğiyle üzerinde hüccetin kaym olduğunu devlet eden yer neresi? Yani hüküm aldıkları? Yani aldıkları Keferuha. <gülüyor> Meselülezi keferu. Yani evet. hükmü almışlar. Evet. Yani bulu gerçekleşmiş, hükmü de almışlar. Ama bununla beraber onlar nasıl? Evet. La yesme'u evet. le du'an ve da. Ama halleri nasıl? Onlar sadece o ses gürültüsünü işitiyorlar.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 bir davetin bulunması ha bir davetin kayım olması veyahut ulemanın, ulemanın orada bulunması veyahut da mutemekkin olması ha şeye ulaşma imkanına sahip olması bunların varlığı ile o zamana hüccet kayım olmuştur. Yani o şahısa bizzat gidip hücceti fehmettirme zorunluğu var mıdır? Yani ulemanın eskinin tabirleriyle tarif etme durumu var mıdır yoktur hâc hüc cetin kayma olması için bu meselelerde tarif şart değildir ha, tarif şart değildir. on Abdullah bin Amr râzılağanhu memr fûan belli wa anni walâ ayah râw al-Bukhari. Yani burda yine belli wa anni walâ ayah yani burda nasıl şeydi yani belli ha. Bela, ha.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 رووه تبروني باسنه واسنادو حسن دمشق وروى ابن جرير بسند يعلى ابن عباس رضي الله عنه ومحمد بن كعب وابن زبيد وقتاده واختاروا ابن كثير من بلغ هذا القرآن فهو له نذير اظن برده بو دا نييه شاهد نييه من getiriyor yani memlağu o zaman ne hüccetin ikamesi için Bela. ulaşması o zaman hüccetin kaym olması için kafidir fahmetmesi yani şartil o zaman hüccetin ikamesi ile hücceti fahmetme arasında bir fark var sonra faslun قال şeyh abdollahi ibni muhammed ibni ruhab el-ijma'u Al mun'aqidun ala enne men belagat hu da'vatü resulü sallallahu aleyhi ve sellem felem yu'min feo kafirun ve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 kayma olmuş ama fehmetmemişler mi mişler? ta'ala Em tahsebu Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? li Kime? Kime? Kime? Kime? lakin lem Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? Kime? talib Kime? anhu ve Kime? Kime? Sonra misal getiriyor. Kimler misal getiriyor? Bir Kime? Kime?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 kapalılık var çünkü havaric aslen kimlerdir havaric yani bidat fırkası. bidat fırkası. ve bidatlarda da aslen bidatlar nereye girer asli itibariyle hafif Hafi meselelere girer dolayısıyla burada yani bir bin, Muhammed Abdülhamid'in Allahım Allah'ın yani masum kanı öldür yani canı öldürmeleri Müslümanları katletmeleri yani, yani Müslümanları katledilmesi de dinen zahir bir mesehâramlı belki havaricide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 Burada yani da diyor, yani zahir meselelerde neyeceli davet imamları nedir? Ayrılır. İcmai üzeridir. Mucma'un ala, ala tefriqi beyni Qiyabın Hüccüdü ve Fahmin Hüccüdü. Kama fi resale Şeyh Muhammed ibn Abdül Vuhab ve Dürre-i Suniye, Eseniyye ve Minhaj-i li l Latif ve Keşf-i Şofreti'nin. Bab Babın fi ayi şeyin yakun ta'rif. Ha şimdi mücide e, kamesi femin ayrı bir şey. Bunu daha da yani izah etmek için tarif nerede olur? Çünkü tarif şimdi nerede olur peki tarif? O izah yani insan yani karşı tarafa mesele izah etmek ayrıntılarıyla vesaire. Bu nerede düşer? Tarif nerede yapılır? Kafi meselelerde. Kafi meselede tarif olur. Tarif de ne? Tarif yani Karşı tarafın şüpheli, yani, ha, şey. şüphelerin izâle edilmesi, ikna edilmesi. Ayo. Karşı tarafın şüphelerin giderilmesi, yani onun ikna edilmesi. Kale İsa'kübni Abdurrahman, Kelam-ı immet-ed-din, ennel asla, indet tekfiri men aşraka billahi fe inhu yustetâb, fe in qutil la yezkuruna ta'rifa fi masail usul inma yezkuruna ta'rifa fi al-masail al-khafiyati allati qad yakhfa ala burada o zaman kelam-u din diyor dinin imamları önderleri enel asli inde takfiru man eshrake billah konu nerede o zaman eshruku yani din aslen dinin aslı meseleleri فَإِنَّهُ يُسْتَتَبْ İstitabe neydi? Yani, tövbe Burada O zaman yani tövbe çağırma ne zaman olur? İstitabe yani talebe tevbe ne zaman olur? Hükümden sonra. Evet, tamam, hükümden sonra ukubenin infazından evet. evvel. Tamam, hükümden sonra ukubenin infazından evvel olur istitabe. فَإِنَّهُ يُسْتَتَبْ Yani hükmü aldı mı almadı mı? Aldım. Aldı. Yani muşrik, muşrik. oldu. Yani, Muşriktir. Muşriktir ismi aldı ve ismi terettübeden hükmü aldı. Ama tazibe açık mı? Değil. değil. Ha, tazibe şu anda tazibe mustahak değil. Dolayısıyla ne diyorsun? İstitabeye tövbeye çağırır. Fe inu fe in tövbe ve illa qutilya tövbe veyahut öldürülür. Yani ceza üzerinde tahakkuk eder. Ama şimdi mesela <lâh> mesel usul Mesel usulde yani mesel usulne Bir dinin asliyle alakalı meseleler. İşte burada Şirk meselesi artı zahir, zahir meseleler. Mesela usul yani asl-ı din meseleleri ve zahir, zahir meseleler. La Kurunu ta'rif. Tarifi bu meseleleri ta'rifi zikretmiyorlar, getirmiyorlar. Ta'rif yani izah etmek, beyan etmek. O manada hüccet ikam etmek. İnne me yedhkurunu ta'rifa fil mesel khafiyye. Khafî meselelerle zikrediyorlar. Sonra da khafi meselin tarifini gece elleti kad yakhfa deliliha ala ba'dil muslimin. Kad yakhfa deliliha. Yani gizli kalıyormuş delili. Delil. <interes Vu Einstein> tamam Bu muhim. Yani bu zahir ve khafi mesellerdeki yani kıstas o zabuto. O zaman khafi mesele kad yakhfa deliluha, delili gizli olan khafi mesele ise bir de ne ala ba'dil muslimin. Bütün Müslümanlara gizli mi? Hayır, değil. Hepsine değil. Yani kime gizli olmayacak bu meselelerdeki deliller? Halim ulemaya yani. gizli olmayacak. Evet. Ve bütün ulemaya değil, bazılarına, yani bazı meseleleri çoğuna gizli değil, bazılarına azı gizli değil. Yani yine ulema arasında da kimisi gizli, kimisi gizli değildir. O zaman zahir mesele pekala? Delili gizli Delili gizli, ha, gizli olmayan. Delili. Yani Delili. la yehfa deliluha diyebiliriz. Evet. Azma, ama gizli veya gizli viyat da gizli olmayan nedir? Bu meselelerde delil. delildir. Tamam, delil. Delil gizlidir o da gizli değildir. Tamam, ona göre mesele ya zahir olur ya da hafi olur. Hafidir yani çünkü delili gizlidir. hafidir. Evet. Zahirdir çünkü delili zahir. zahirdir. Tamam. Delil de nedir? Delil ne? Kur'an ve sünnet. Evet. O zaman eğer bir mesele, eğer bir mesele Kur'an ve sünnette zahir ise o zaman o mesele nedir? Zahir. Mesele zahirdir.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 eee insanlara arz ettiğin diye veyahut da hatta bölgede çok yaygın hale geldi diye o mesele zahir, zahir olmaz. Tamam o mesele zahir olmaz. O mesele ancak ne zaman zahir olur? delili zahir, Aa, delili olur. zahir ise. Tam delili zahir ise. O zaman zahirdir. Mesele mesela bazı kişiler arasında çok hafi olan meseleler çok yani onlar arasında zahir olmuş.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 Hangi delili zahir yani bu bahiste? Sana bir tane zahir delil Getire. getiremeyecek, zahir hadis de getiremeyecek, sünnet de getiremeyecek. Hepsi hafif yani. Dolayısıyla özünde yine ne mesele? Hafidir. Ha? O önemli ha. Yani burada tarifte, yani daha sonra İmam Şafak rahimün zaten yani şeysi gelecek. Ama burada da "Qad yahfa deliluha", Hafi mesele odur. Yani mümkündür, olabilir. Ha, hafi olabilir ve herkese değil muslimin. Bazı Müslümanlara Hafi kalabilir Bazılarına Zahirdir yani zahir ne manada Yani o artık onu görmüş anlamış Ama asli itibariyle Delil oradan, Delil yönüyle mahiyet nedir Kıstas ölçü orada ha? Zabıt o Delili zahir mesele zahir Delili hafi mesele hafidir kemese ondan sonra ne misal getiriyor nezafiha ba'du ehli'l bid'a mesela kelkaderiye ve'l murciye veya hafiyye mesela bazı şeylerde bidat fırkalarının aralarında tartıştıkları mesela kaderiye murciye gibi yani bunlar hafi asıl olan nedir yani bidatta hafiy oluşu ve bidat ehlinin yani kendi aralarındaki oluş ihtisas ettikleri bidatlarında hafiy oluşları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 yani böyle bir sonuca varılmazsa En Muhim bunu <gülüyor> <tık> Risale fi Tekfir el Muayyen, Tekfir el Muayyen Risalesi'ni söylüyor Bu risale inşallah okuyacağız. Tekfir el Muayyen Risalesini Şeyh İsa Gibrald'ın Rahman'ın bu risalesini inşallah okuyacağız. Ve icma alayhi e'immetu'd-Da'wat el Necdiyye ve huw ihtiyar Ibn Taymiyyah ve Ibn al-Qayyim ve gayrihim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 Yanlış mı olur? Olmaz. Hayır, ya yani yanlış değil elbette tarif muhakkak yani orada da tarif olacaktır, izah edeceksin. Ama şart değildir. Tam mesela o, şart değil. و بالاجماع يكون التقریف هؤس بدنا و بالاجماع يكون التقریف لثلاثة في مسألة تكفیر قبل التكفیر يكون التقریف لثلاثة. ينبو ثلاثة. Kim maksud? Kimler için?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 yani zahir meselelerde de yine icmaen üç sınıf insan vardır. Bunların tekfirine gitmeden evvel tarif etmen gerekir. Yeni İslam'a girmiş. İlimden uzak olan ve İlim. üçüncü Yok. Yok. Küfür Yok. beldesinde yaşayan hmm. küfür hmm. beldesinde. Küfür beldesi tabi ulema eskiler. Yani küfür beldesinde yaşayanları da geçeni saymışlardır. Tabii şu anda küfür beldeleri çok ve bütün bütün, bütün küfür beldelerinde yani şeyde var. Eee ilme ulaşma imkanı en azından mevcut. Bunlarda o bil icma'e yakunu ta'rifu Bunlar Bunlarda bu üçü icma ile bunlar için tarif gereklidir. Fi mes'aleti tekfiri qable't-tekfir antik yani etmeden medenene ben bunları muhakkak tarif etmen lazım mı? Onlarda kimler bir İslam'a yeni girmiştir. Evet. Mesela namazı kılmıyor. Tamam namazı kılmış. Namaz zahir bir mesele mi? Zahir bir mesele. Ama İslam'a henüz yeni girmiş. Müslümanlar arasında yaşıyor ama İslam'a yeni yani henüz yeni girmiş yani. Hemen tekfir edilir mi? Bilmez tarif etmen lazım. Ve ottama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 <gülüyor> sonra babul meqsudi tarifi ikametin ikamete hucce. Ha şimdi tanım peki ne olan nedir tariften? Yani hucce ikamesi manasında tarifa maksud nedir diyor Allahu Teala? Rusul mubasherin ve munzirin la yakuun lin ala Allah hucce ba'de rusul. Ya burada resullerden sonra insanlar üzerinde Allah karşı olmamaları için diyor. Kimleri göndermiştir? Allah Azze ve Celle. Resule mübeşirin müjde ve uyaran rasuller. O zaman yani yani muarif kim? Resul. Evet. Muarif yani. Tarif ediyor. Ha? Tarif ediyor. O da niye tarif ediyor ki? İnsanlar insanların Allah'a karşı şey hücceti olmasın diye. Yani hücceti ikam ediyor. Yani rasuller bildirerek, izah ederek, tarif ederek neyse, hücceti kayıp kılıyorlar. O zaman burada tarifte maksut olan yani bu manada بمعنى ذلك هجتن إكامس معناصة تعرف هجتن إكامس معناصة تعرف وأن المغيرة بن شعب رضي عنه مرفوعا لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مباشر منذرين متفق عليه وزاد مسلمون من حديث من حديث ابن مسؤول رضي عنه من أجل ذلك أنزل الكتاب وفيه قصة قدامة يعني شنبور ده tarif hangi meselelerde oluyor, khafi meselelerde, khafi meselelerde. Ve burada evet. misal olarak getiriyor bu bir kıssa-i kudame. Kudame ki maksadı kudame't-ebnu maz'un. Ha radd'u anhu bunnar şama gittiklerini ne diyorlar? İçkiyi İçki. kendilerine İçki. helal görüyorlar. Evet. Ama ne binaen leysa alellezina amenu amilus salihat junahun fi ma fe'alu Ta tayim. Ha yedikleri Ta yediklerinden ötürü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 yola çıkarak, tevil ederek ki tevhile açık bir mesele. Yani ayet şey tevhile açıktır. Dolayısıyla şey diyorlar ya tekfir etmiyorlar. Tarifi gerekli görüyorlar. Ha, eğer şayet bu şeyin içkinin helalliğinde inat ederlerse diyorlar öldürürüz riddet üzere. Ama eğer e, vazgeçerlerse o zaman yani içki içtiklerine ötürü haç cezasını uygularız. <gülüyor> Diyerek yani hacizasını uyguluyorlar. Aynısı da o hatip aladır anhuma ibnü'l-battay aradıl anhu onun kıssası da hangi kısa eee meşedleri gönderilir risalaha. O da yine yani tevil yönü olan bir bir durumu, tevil yönü olan bir durum. Dolayısıyla o tevil yönü olduğu için Resulullah sallallahu onu tekfir etmiyor. Halbuki yaptığı amel aslen o kafir olan bir amel. Evet. Ha, yani Müslümanların bir gizini, gizli, bir sırrını ve askeri bir sırrını kafire ifşa etmek. Evet. O casusluk ve bu küfürdür aslen. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yani o sunduğu tevilini kabul ediyor. Makbul bir tevil. Artı nifakı görülmemiş. Hatip radıyallahu anh'unun bir nifakı sabit olmamış. veya da yani İslam'a bir muhalefeti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 ama onlar demediler bak şimdi mesela yani şey kudame radile anhu olayında onlar demediler içki yani teşriatta helaldir. O ne olurdu? O zahir ha. Yani o zaman zahir olan bir mesele muhalefet olurdu. Bunda yani sadece ne gerekli olurdu? Yani hüccedikamesi ya artık buluğu yani şeyle ulaştırma ile ki zaten yani ayet kendisine ulaşmıştır. ve hatta mekanet ve sahabe arasında yaşıyor. Yani bundan ötürü tekfire gidilirdi. Ama onlar yani kudama radul onunla beraber olanlar teşriatta içkinin haramlığını inkar etmiyorlar. Demiyorlar yani içki helaldir. İçki helaldir. Yok. Onlar o konunun cüzünde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 içkinin helal olduğunu anlıyorlar ayetten yola çıkarak o, o yönüyle hafî ya o yönüyle hafiyye. dolayısıyla da tarifi sahalar adılanhum ali gibi Ömer gibi sevradılanhum tarifi şart koşmuşlar gelsinler izah edelim yine de bunda inat ederlerse o zaman yani riddetlerini hükmederiz manasında ve قال ابن تيمية رحم الله اتفق الامة على ان من نشأ ببادية بعيدة an ehli'l-ilm ve'l-iman bir. Aw kim imamların ittifakını zikrediyor. Ale en men bir bi badiyetin ba'idatin an ehli'l-ilm ve'l-iman bir. ilim ehlinden ve iman ehlinden yani uzak bir yerde yaşayan. Badiyede yaşaması amasadece bediye değil badiyetin ba'ide. Ha yani badiyede yaşıyor sahrada ama قريب. Vazmunne.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 Fan kır şeyenin hadi ilahkamı zahire mutawatir, fakat onu la yuhkem b kufre. Ya ibu ve zahir mutawatir hükümler, zahir mutawatir hükümler ne ama onun kufre ne hükmedilmez diyor. Niçin? Çünkü ya uzak yerde yaşıyor ve ya da İslam yeni İslam'a girmiş Hatta yarla fakat jaa bih Rassol. Ne zamana kadar ta üzerinde yani Rassol'un getirdiği işte risaleti tarif dilince kadar. Kendisine tarif edilinceye kadar. Hatta yu arrafa maca ebihir rasul. Ve qal ibni teymiye fî men istahalle muharramen qal men istahalle zâlike kafirun murteddün yustatâb. Kim yani haram o şey ederse, istihlal ederse, kafir murteddir tövbeye çağırılır. Ve in inkâne câhilen bit tahrîm urrife zâlike. tahrimi yani bilmiyorsa, nasıl bilmiyor? Bilmiyor. Yani burada şimdi muteber cehaletten bahsediyor. Diğer sözüyle birleştirin. Onun o zaman bir ha, ya yani Ay, bibadiyetin ba'iydedir yani, veyahut da yani, yani, ahdun ayyvan. Veyahut da hadisul ahdübel islamdır. Arife zelike hatta tukame aleyh l-hucca fe inne hadha minel muharramat el-mucme aleyh. Yani bahsettiği o artık konu olan neyse bunlar diyor. İcma edilmiş. Muharram olanlar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 Yani o mümkünü nasıl şimdi şey edebilirsin, bana daha izah edin. Ben anlamadım. Nasıl yani mümkün olmuş o, cahili yani, mümkün ya işte olacağı. Evet, yani o zaman evet, yani İslam yeni girmiş o, cahil olması mümkündür veyahut da ulemadan uzaktır, ilimden uzaktır, ilim merkezden uzaktır, Hı -hı. cahil olması mümkündür Evet veyahutta yani misli cahil olan, yani onun misli de cahil.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 tarif etmesi akdalar. Demek ki o zaman yani bunlar bu meselede cahil olabilirler yani. Ha bu mümkündür. O zaman bunlar için ne gerekli? Tarif gerekli. Tarif gerekli. Yani iki vakaseti yani Kur'an Kur ve sünnet. Var. O zaman Kur'an ve sünnetle hüccet kayma. Ondan sonra eğer şahit o estehilluhu ba'de şey Şäderse yani ondan sonra da istihlal ederse o zaman artık hüccet üzerinde Kaymoyen inatlaşmış olur. O zaman tabiine tekfire gidilir. Yani anlatılması. Çünkü hem Kur'an-ı Sünnet'i nakleden... Yani ki şey etsin yani... Tarif edilmesi için ve bunun yani şüphenin aile olması için ve... Onun akabinde de istihlal ettiği zamanda hücret üzerine kaymamış olur. Ve ابن تيمية i الله la Yukâfıru âlimâu, men istehlâ şeyen men mührmâtî, li qurb âhdi bûl İslam, o li nishâtîhi bîbâdiye bâgîde. âlimat ikfîretmişdir, men istehlâ şeyen haram olan şeylerden, li qurb âhdi bûl İslam bir, anas o diyor, o veyatana li nishâtîhi bîbâdiye bâgîde. Fâinna kufri la yikûn illa bâde bunu artık anladık. Risale ulaşmadan evvel küfür hükmü verilmez. Ve evet. قال El-Kufru'l-Mu'azzebu Aleyhi La-Yekûnü İlla-Ba'da Risale <gülüyor> Tabi İmam-ı teymi istilahan Rahim dedik ne dedik? Risalet öncesi bir küfür var ve <gülüyor> Risalet sonrası. Bir Risalet öncesi küfür hangi küfür? el <gülüyor> diyor, La-Yu'azzebu Aleyhi ha, Yani Risalet öncesi küfür Kendisi için azab edilmeyen küfürdür. Risalet sonrası küfür nedir? E, muazzebu aleyh. Vuru diyor. El küfrü muazzebu aleyhi la yakunu illa ba'da risale. İlla ba'da risale. Evet. Çünkü tatib ahkamı nedir? Hüccet ikamesine, risalete ulaşmasına bağlıdır. Evet. Babu izâ belâgatı dağvetu muşavvâha. Muşavvâha yani karışık. Yok yani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 çirkin gösteriyorlar, yanlış gösteriyorlar, batıl diyorlar vesaire. Bu, bu surette ne oluyor dâve? Muşavvahı oluyor. Yani insanlar nazarında sanki o batılmış gibi, sanki yanlış bir şeymiş gibi gösteriliyor. Öyle anlaşılıyor. Pekala böyle olduğu zaman davet, yani daveti birileri, senin davetini kötüledikleri zaman. O kötülenmiş olduğu hal pekala insanları için mazeret midir? o yine hüccet kaym oluyor mu olmuyor mu bu halde kale taala kezalika ma'atellezine min qablhim mir illa min yani hüccetin ulaşması hüccet kaym ama ne illa qalu sahirun o majnun insanlar ne dediler ona sahir sihirbaz majnun ya yani aklı yerinde değil ha, cinlenmiş mecnun ve kendisine evvelkiler, yani bütün rasullerin sünneti bu bütün rasullerin sünneti böyle hatta tevasavi yani bunu kendi aralarında aktardıkları bir miras bir vasiyet gibi ha tevasavi belhum kavmun onlar nedir bilakis onlar haddini aşan bir kavim topluluktur o zaman şimdi burada hüccet kaym olmadı mı o topluluklar üzerinde? Kayma oldu. Hı. Ama demedi mi bazı insanlar işte bunlara kulak asmayın, bunları işte mecnundur, bunlar işte deli diğeri, bunlar sihirlenmişler, büyülenmişler vesaire Hı. dediler. Ama onunla beraber hüccet üzerlerine kayma oldu. Hı. Niçin? Çünkü hüccet ikamesi şimdi yani bu şey Resulün, davetin aslı nedir? Yani aslın, dinin aslı. O meselelerde ulaşma Ha, ulaşması, hücretin ikamesi, yoksa tarif değil. Ve kâle teâle وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ النَّب۪ينَ عَدُوَّنْ شَيَاط۪ينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ Yani her bir nebiye biz ne? insan ve insanlar cinlerden Şeytan. şeytanları düşman kıldık. Hı. Şeytan düşmanlar kıldık. Ne diyorlar? Onlar, onlar kendi aralarında ediyorlar Yani fısırlaşıyorlar. Kendi aralarına aktarıyorlar. Zuhru fel kavli ghurura. Ghuru aldatmak için yaldızlı sözler aktarıyorlar. E pekala bu şimdi hüccetin kaim olmasını engelledi mi? Engellemedi. Yani birileri bir yerde hep uğraşıyor. Yani daveti engellemek için, daveti killetmek için. Yani onu çirkin, yanlış, batıl göstermek için. Evet çalışıyorlar. Peki ama o hücretin kaymolmasına engel değildir. Ve kâle Teala وَلَوَ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يمِ خَيْرًا لَاَسْمَعْهُمْ وَلَوَ أَسْمَعْهُمْ لَا تَوَلَوَهُمْ O <مُعْرِضُون> zaman bunlar ne diyorlar? Eğer işitmiş olsalardı, yani işitmiş burada ne manada? Yani kendilerini Şimdi burada وَلَوَ asmahum, Yani işitseler <gülüyor> Ne edecekler? Yine de yine yüz çevirecekler. Yine sırtlarını dönüp gidecekler yani. İşitseler daha. Yani işin ne manada? Yani onu yani idrak ama ne idrakla beraber yani onun hakikatını anlamış olsalar da yine öyle davranır. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala onları eşitledirmiyor. Ha burada el muhim yani burada babtan yani maksutnu kastettiğine yani o bir bölgede, bir yerde, bir mekanda elbette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 kayı olan olmuştur وعند احمد من حديث جابر حتى ان الرجل لا يخرج من اليمن او من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنوك. امم bu cabir radl حديث ده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 و اذا بلغ النصرانيه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد لظنه انه رسول الاميين فقط فهو كافر وان لم يتبين له الثواب في نفس الامر يعني اير بنصرانيه هيستيان رسول الله صلى الله عليه getirdikleri ulaşmış ise Olam yani ona itaat etmez tabi olmazsa niçin? Çünkü zannediyor ki o sadece kimlerin rasulüdür, 10 milyonların rasulü. Yani Araplara gelmiş olan Fu kafir, kafirdir. Wu in lam yatabeyin luhu sawa. o meselede ona doğru olan açığa çıkmış olmasa daha. Yani onu anlamış değil, ikna olmamış ya da anlamış diye. Yine de kafirdir. Kedalika kullu resulü, sallallahu aleyhi ve sellem buluğun u'rufu fihi'l muradu ve'l maksud. Yani, bütün aynı aynı bunun gibi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daveti ulaşmış, yani risalet ulaşmış. Nasıl ulaşmış? U'rufu fi'l muradu ve'l maksud. Yani murad ve maksud anlaşılmış. Yani bu manada fehmetmiş. O davetin muradını, maksudunu fehmetmiş. Ulaşmış balagatu davati rasul. فَرَدَّ ذَٰلِكَ لِشُبْهَةٍ اَوْ نَحْوِهَا ama bir şüpheden ötürü ret ediyor فَهُوَ كَافِرٌ وَاِنِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ Emru وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ velev ki yani mesele onun için karışık olsa da ama tabii şimdi bu hangi meselede söz konusu zahir, zahir meselede yani meseleli usul dedi şeyh ishak ibni abdurrahman bu meselelerde yani buna bakılmaz çünkü hüccet nerede <gülüyor> Ulaşmış. Hüccet kaym oldu. Ulaşmış. Çünkü mesele ya asli dinin aslındandır veyahut da zahirdir. Ama hafif meselelerde böyle değil. Hafif meselede tarif yani gereklidir. Ve mesele hani iş mesele zahir hafif öldü o da sizi şey etmesin. Yani bu sadece yani tasnif babından. Mesele yani bir mesele bir, bir ayet veyahut da bir hadis veyahut da bir mesele yani cümleten şey olabilir, zahir olabilir. Lakin onun teferatı nedir? Hafidir. Evet. Teferruatı hafidir. Veyahut da mesela yani bir ayet bir yönüyle, yani yönüyle zahirdir, lakin yine bir, bir yönüyle hafidir. Evet. Tamam yani bu, yani şimdi zahir mesela hafi mesele bu böyle, zaten bu tasnif, tamam şeysi, yani anlayışı, bu mantığı,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 sağlayan, kazandıran işte ama istifade için tabii. Yani bir şeyde bir bir hazırlık yani için elinde elinde olması lazım. El muhim yani burada o zaman yani davanın müşevveh olması. Hucedi e, vermez. zarar kamisiniz alvermez. meseleler. Zahir. Zahirisi yani açık Zahir. meseleleriz. Babu, man zann enne ki, bir şeyin ne olduğunu bilmiyor. İşte bu da bir şeyin ne olduğunu bilmiyor. bu da bir şeyin yani olduğunu bilmiyor. İşte bu da bir şeyin ne olduğunu bilmiyor. İşte bu da bir şeyin ne olduğunu bilmiyor. İşte bu da bir şeyin ne olduğunu bilmiyor. İşte bu da bir şeyin bu da aslında hepsini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 Mesela yani o öyle bu mealciler veyahut da en pisleri yani o mealcilerin en pisleri Adip. bu Edip Yüksel. Yani ne kadar rezil bir adam yine ya, bahamla yani hani insan hani şey olur batıl ehli olur. Mealciler öyle çok yani şey sapık olur ama bu ahlaksız yani. Hı -hı. Ahlaksız adam rezil yani. Cidden rezil. Şimdi böyle adamlara mesela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 شو حوار الخاص يعني خصوصا اننا karşılıklı oturup bir önce bir konuşmamız lazım gerek yok عن البراء يعني برضه باب من ظن ان قيام حجه في المسائل الظاهرة هو النقاش والحوار الخاص عن البراء رضي عن ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له رايته وبعثه الى رجل نكح امراه ابيه ان اضرب انه هو خدم له برضه شاهد نرد o çut dela lanasıl. Ya hocam, bir uykitin boynuna vurmasını söyledi. Ya, ha Resulullah. Ayva Resulullah dordan ne? Boynunu vur ve malını al. He. Yani tekfir ediyor, tazib hükmünde veriyor. He, tarif ettik. Ha tarif ettirmiyor. Demiyor git önce bir izah et, bir tövbeye çağır. Yani belki bilmiyordur demiyor. Çünkü mesela ha. açık. Ha çok mesele, çok ayva. Yani anneyle he. babanın eşiyle. Üvey, ya. Ha yani üvey anneyle nikah yapmak bu gizli değil yani, akadı. Ya, Veyahut da nikah yapıyor, nikah akdi yapıyor, açık yani. Açıktan evleniyor. E bu tabi yani İslam toplumunda. Burada hücret pekiyle neyle kayma oluyor? mekanda mekanla. Mekanla. Mekanla. mekanla hücret kaym oldu bak. Tamam anladınız değil mi? Mekanla Hı. hücret kayma oldu. Ona binayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor, öldürtüyor. Demiyor bir otur konuş, izah et, vazgeçir.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 yani Allah Subhanahu ve Teala'nın beni göndirişinin misali nedir? Hidayet ve ilimle kemetül gaythin yağmur gibidir asabe ardan yere yani isabetimi yani yere düşmüş yağmur misali, yere düşmüş yağmur misali. Sonra da hadis yani burada iktisar etmiş ama bu bizim için önemli bir kısım. Qiyanen yani qiyanne ova. Tam ova. Yani fezekere minha قِعَانًا لَا تُمْسِكُمَاًا suyu tutmayan ova toprak, geniş düz, aslen suyu tutması gerekmiyor mu? tutması, tutması gerekmiyor suyu tutmuyor وَلَا تُنْبِتُكَلَاً yani ot da bitirmiyor yani orada bir ne suyu tutuyor ne o yani hidayeti ilmine kendisinde muhafaza ediyor, tutuyor ne de onun semeresini veriyor, yani ot da vermiyor, yani bitmiyor yani مِثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلْكَ رَعْسَنِ işte onun misali aynen yani kendisine hidayet ulaşmış, risalet ulaşmış ama onu dert edinmeyen, onda amel etmeyen, Allah'ın azze ve Allah'ın hidayetine Hidayetini ledi ursul gönderilmiş olduğum hidayeti kabul etmeyen, bunun misalidir. Yani o zaman burada kendisine hüccet kayın olmuş ama hüccetten istifade etmiyor. Hüccetten istifade, yani o risaletten istifade etmiyor yani, kabul etmiyor. Şimdi, Yok onu illa biz anlatmamız anlatmamızla izah etmemiz lazım. Haceti yok yani çünkü risale ulaştı. Risale ulaştı. Muttefiqun aleyhi ve'l icma'u mun'aqidun ala en ehli'l fetarat müşrikun. Ma ennehu lam yahsul lahum la niqashun 'ammun ve la khas. Bu aynı zamanda ne? İcmada sabittir. Fetrat ehli müşriktir. Ve ki onlara Nikaş gerçekleşmiş olsa daha. Fetret ehli, evet bu yani cahili Araplar mesela yani ittifaken müşrik değiller mi? Hı. İttifaken müşrikler. Hı. Peki Hı. şimdi onlarda ne neyle gerçekleşti yani? Amda gerçekleşmedi, hasta gerçekleşmedi. Bilakis, mesela onların neyle, yani hüccet neyle kaym oldu? Mekan, Mekan itibariyle. Ha. Orada var olan, hanifler. yani o mekanda var olan hanifler ile. Hı. Onlar Hı. muşrik oldu. Ve bu yani hakikaten bu cehalet muazret sayanların yani şey noktaların birisi. Evet. Yani izah edemedikleri yani mesela mesela cahil müşrikleri. Bunlar icmaen müşrik yani bunda hiç kimse onların müşrik olduğuna durmuyor. ne neyle müşrik yaptın? Yani onların cehaletlerini niye kabul etmiyorsun? Hele hele bir de yani onlar aslında kendilerini İbrahim Aleyhisselam dinine nispet ediyorlardı ama kayboldu. Kayboldu yani İbrahim aleyhisselamın şeriatı verilmiş olan ona verilmiş olan şeriat yani kayboldu. Onlar da yani var olan artıklar üzerinde yine rabblerini ibadet ediyorlardı. İşte hac ibadeti gibi, işte nikah şeysi vardı, ahkam o sonra oruç vesaire yani vardı kalıntılar vardı. Niye onların cehaletine itibar edip de onları yani bunlar cahildi demiyorsun? İcmaen, onlar müşrik. Neye göre yani onlara şirk şirk hükmünü verdin? Muşkila bunda, olup çekiyorlar. <gülüyor> Sonra, və qalı şeyh -i vahakda tejdul cıvabı min ameet dini fi zālak al aṣl, inda tekfiri min aşrak bil Lay, fakine yu sataf fi intab, wilaqutillāyet kuru, taʿrifi māsāl aṣool, buda on jigit miştī. Qāl al-saḥab al-muğni, fi kitāb al-zākāt, fi min ankar a inkar edenin, hikməh hakinda, hali hakinda, ibn al-qudān rāḥm al beyne ehli el ilm fehu murted tajri alayhi ahkamu al o zaman ya babur da o zaman yani ölçülerde inkari muslimin nasihan bi bilad al islam beyne ehli el ilm beldesinde ulema arasında yaşıyorsa Müslüman o zaman der ve zekati inkar eden zekatin vacubiyetini inkar ediyorsa o zaman fehu murted murteddir tajri alayhi ahkamu al murtaddin وقال ابن أبو عمر في الشهر الكبير يعني أبو كم ابن أبي عمر شهر الكبير صايبه شهر الكبير بو يعني حمبله فك مقنع شره مقنع شره هي اسمينا هيدا عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد ابن قدام المقتسي كن يسأو الفرج i̇bn Ömer dediğin zaman yani hanbeler arasında maksut odur. Abdurrahman ibn Muhammed İbn-i el i̇bn Künyesi de Ebu'l-Faraj'dır. İbn-i biliyorsunuz. O da Şerh-ül Kebir'inde Fîmencehade-Sala Namazı inkar eden hakkını demiş ki o inka ne memmen la yehlu zalika ken nashi' bayna al muslimina fi al amsar lem minhu al minhu minhu id'u al cehl wa hukma bi kufrih böyle bir memmen la yehlu cahil olması makbul değil velev ki hakikaten cahil olsaydı hakikaten bilmiyor ama bilmesi, yani hakikaten bilmesi dahi, yani on bilmemezliği kabul değil, makbul değil. Aa, ne zaman makbul değildir? ممن لا يجهل ذلك كناشي بين المسلمين في المصار. في yani yani ilim var olduğu, ilmin temerküz ettiği ilim merkezi yani şehirlerde. Aa, emsâr, oradan, o tabir oradan geliyor. Aa, yani o emصار. Niçin? Çünkü orada ulema şehirlerde toplanırdı eskiden, şehirlerde ve ilim merkezi medreseleri vesaire vesaire hep, yani o şehirlenmiş olan yerlerde toplanırlardı. Yoksa Bediye'de, kırsal alanlarda ulama olmazdı ha. Olsa tek tük belki, yani onu tercih ederek, ozleti tercih ederek belki Sahra'da tek tük olmuştur. Ama genelde ulama, yani ilim merkezleri hepsine şehirlerde olurdu. Dolayısıyla bu yani böyle birisi e, cahil değildir namaz inkarında. Cehaleti mazeretle delillem yok bel minhu kabul edilmez. İddiaü cehl bilmemezli yani bilme bilmediğini ita etmesi kendisine kabul edilmez. Ve hükme bi küfrhi küfrüne hükmediler. Li enne edaü vacibi zahir. Çünkü deliller zahir. Diller zahir. Ve sebeq istisnau salasa. Kim bu? Üç istisnaldir. İlimden uzak. Bir de küfür beldelerinde yaşayanlar. Burada bırakalım. Subhaneke Allah'ın ve ulu hamdiklerine şahidu en la ilahe illa emtenes akdirli.